arada her önemli dönemeçte imdada yetişen cibri Emin yine gelmiş, insanları iman nimetiyle serfiraz kılıp günahlarını bağışlama veya onlara azabıyla mukabelede bulunma işinin Allah'a ait olduğunun haberini getirmişti. Aynı zamanda bu, bugün karşı cephede bile olsalar, yarın birçoğunun imanla tanışacaklarının müjdesi anlamına geliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ...zaten bunu istiyordu ve hemen ellerini açtı, başını yarıp dişini kıranlara şöyle dua etmeye başladı. Allah'ım sen kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Bu kadar âli cenaplık karşısında Hazreti Ömer gibi Celali ile tecelli edenler... Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyeceklerdi. Nuh aleyhisselam Rabbim. ''Yeryüzünde kafirlere rahat yaşama hakkı verme ve onların kökünü kurut.'' diye kavmi için beddua etmişken, sen belin iki büklüm, yüzünden kanlar akıyor ve dişin de kırılmışken, yine de onlara hayır duada bulunuyor ve Allah'ım sen kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar buyuruyorsun. Halbuki sen elini açıp da bir dua ediversen, hiç şüphem yok ki hepimizin kökü kurur, ...ve bir daha da asla iflah olmayız. Resulullah farkıydı bu. İnsanlığın elinden tutup... ...onları evci kemalata ulaştırmak için gelen Allah Resulü... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...hislerin zirve yaptığı böylesine zorlu dönemetlerde bile taviz vermiyor... ...her şeye rağmen sulh ve sükünun yanında yerini alıyordu. Resulullah'ın tavrı bu olsa da... Ashab yine kendi üzerine düşerini yerine getirecek ve Allah Resulü'nün kanını yerde koymayacaktı. Onu bu halde gören ve küplere binen ashabtan Hatıp ibni Ebi Belta'a Sana bunu kim yaptı ya Resulallah diye soruyordu ısrarla. Yüzünü yarıp dişini kıran kişinin ismini söyledi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sessizce. Utbe İbni Ebi Vakkas. Hatıp i̇bn Ebi Beltea kararlıydı ve... Peki şimdi o ne tarafa gitti? ...diye ikinci kez döndü Habibi Ekrem'e. O da Utbe'nin gittiği yeri işaret etti ona. Bunun üzerine kılıcını kaptığı gibi Utbe'nin peşine düşen... ...Hatıp i̇bn Ebi Beltea çok geçmeden Utbe'nin işini bitirecek... ...dafıyla birlikte huzura gelecekti. Belki de bu Resulullah'a el kaldıran bir şakiden toplumun temizlenmesi... Ve muhtemel bir felaketten masum kalması anlamına geliyordu. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem memnuniyetini ifade sadedinde iki kez ona Allah senden razı olsun diyecek ve ardından da hayır duada bulunacaktı. Barak yüzlerinden sakallı şeriflerine doğru süzülen kanları görünce Hazreti Ebubekir ileri atılmak istedi. Zira onun için Resulullah'ın vücudundaki bir tele zarar gelmesindense binlerce Ebubekir feda edilmeliydi. Ancak aynı fedakarlığı yapacak olan sadece o değildi. Hazreti Ebubeyde ileri atıldı ve Allah için o işi bana bırak. Ben çıkarım dedi ve ısrar etti. Yaklaştıkça daha çok duygulanıyorlardı. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanağına batan halkaların acısıyla kıvranıyordu. Ebu Ubeyde büyük bir titizlikle Allah Resulüne yaklaştı. Önce eliyle tutup onları çıkarmak istedi. Ancak bunun Resulullah'a acı vereceği muhakkaktı. Ve o da Efendimizin yüzüne yaklaşıp yanağına batan halkaları dişleriyle kavrayıp çıkarmayı denedi. Önce birisini ısırdı ve bütün gücünü toplayarak bir hamlede kendine doğru çekti. Halkalardan birisi çıkmıştı. Ancak onunla birlikte çıkan başka bir şey daha vardı. Ebu Ubeyde'nin dişi de halkayla beraber düşüvermişti. Onun bu halini gören Hazreti Ebu Bekir, en azından diğer halkayı da ben çıkarayım diye yeltenecek ve ileri atılacaktı. Ancak Ebu Ubeyde, Buna da müsaade etme niyetinde değildi ve Allah'a yemin vererek bu işi de kendisine bırakmasını istedi. Yine önceki gibi dişleriyle halkayı ısırdı ve hızla çekti. Halkayla birlikte bir dişi daha düşmüştü. Artık Efendimizin yüzündeki halkalar çıkarılmıştı. Bu arada Malik İbni Sinan halkaların çıktığı yerden sökünen kanların yere düşmemesi için... Dudaklarını Efendimizin yüzüne götürdü ve kırbadan su içercesine akan kanı emmeye başladı. Bunu gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem taaccüp içinde Hazreti Malik'e sordu. Yoksa sen kan mı içiyorsun? Evet ya Resulallah dedi. Bunun üzerine kanı kanımla temas eden kimseye cehennem ateşi dokunmaz buyurdu. Uhud günü düşmanla yaka paça olurken Efendimizin önünde sadece amcası ve süt kardeşi Hazreti Hamza vardı. Allah'ın aslanı diye anılan Hazreti Hamza'nın eliyle o gün Allah Celle Celaluhu düşman arasından 31 kişiyi öldürmüştü. Düşman sancaktarlarından bazılarını da o öldürmüş ve böylelikle bidayette yaşanan hezimette önemli bir rol oynamıştı. Elbette böyle bir aslanın çok düşmanı olurdu. Aynı zamanda Hazreti Hamza, Bedir'de Cübeyr i̇bn Mut'im'in amcası Tuayme i̇bn Adi'yi öldürmüştü. Bunun üzerine Cübeyr kölesi Vahşi'yi yanına çağırmış ve... Şayet sen benim amcama mukabil Muhammed'in amcası Hamza'yı öldürürsen hürsün demişti. Bir köle için hürriyet en önemli meseleydi ve Vahşi de ümitlenmiş... Hürriyetine kavuşacağı güne ulaşabilmek için Hazreti Hamza'yı öldürmenin hayalleriyle yatıp kalkıyordu. Mızrak atmakta mahir olduğu için artık kendini bileğine adamış sürekli atış dalimleri yapıyordu. Onun için Uhud çok önemli bir fırsattı ve o savaş devam ederken Uhud meydanında sürekli Hazreti Hamza'yı kolluyordu. Ancak onun yanına yaklaşmaya imkan ve ihtimal yoktu. Önüne gelenin kellesini yere indiriveriyordu. Onu hedefleyip de karşısına dikilen herkes... ...daha ne olduğunu anlayamadan kendini cansız yerde buluyordu. Onu uzaktan gördüğünde vahşi... ...hedefinden emin olmak için yanındakilere sordu. Şu adam kim? Hamza. Hmm. Aradı adam. Dedi kendi kendine... ...ve ağaçların veya taşların arkasına saklana saklana... ...ona yaklaşmaya başladı. Her adımı onu hedefine biraz daha yaklaştırıyordu. Tam o sırada Hazreti Hamza'nın karşısına Siba İbni Adilüzzah çıkmıştı. Gel bakalım, diyor ve onun da işini bitirmek için yanına çağırdı. Derken birkaç darbede onu da almış, işini bitirivermişti. Bu sırada Vahşi yaklaşabileceği en yakın mesafeye kadar gelmiş... ...ve bir taşın arkasında gizlenmiş fırsat kolluyordu. ...bir aralık Hazreti Hamza'nın zırhı açılıvermişti. Vahşi için tam zamanıydı ve elindeki mızrağı verdi. Mızrak sinesine saplanmıştı. O haldeyken bile vahşinin üstüne yürümek istedi ancak buna imkan yoktu. Pahşi ise hala yaklaşmaktan çekiniyor ve tamamen hareketsiz kalmasını bekliyordu. Derken Hazreti Hamza şehitlerin piri olarak ruhunu teslim etti. Artık vahşi hürriyetine elde etmiş bir insandı. Zaten başka da bir gayesi yoktu. Ve yanına gelip mızrağını Hazreti Hamza'nın sinesinden çıkardı, karnını yardı ve ciğerini söküp önce hindin yanına gitti. Hazreti Hamza'ya dış bilediğini biliyordu. Zira Bedir'de babası dahil yakınlarına Hazreti Hamza öldürmüştü. Belli ki yaptığı iş karşılığında takdir de görmek istiyordu. Geldi ve bu Hamza'nın ciğeri dedi. Gözleri <gülüyor> dört açılmıştı hintin. Rüyalarına girip hayallerini süsleyen bir konuda finali yakalamış olmanın heyecanı vardı üzerinde. Ve vahşi Gerçekten de beklediği takdiri görecekti. Tuttu Hint önce Hazreti Hamza'nın ciğerini ağzına alarak çiğnemeye başladı. Yutamayınca da ağzından onu çıkararak dışarı attı. Kin ve nefretin zirveye çıktığı demlerdi. Ardından da vahşiye döndü ve gösterdiği bu başarıdan dolayı boynundaki gerdanlık ve kolyelerle üzerindeki kaftanını ona hediye etti. Aynı zamanda Mekke'ye döndüklerinde kendisine on dinar vereceğini taahhüt etmişti. Bu da kesmemişti Hind'in nefret istlerini. Ardından elinden tuttu Vahşi'nin ve kendisine Hazreti Hamza'nın yerini göstermesini söyledi. Derken yanına kadar geldiler. Tuttuğu bu sefer de mübarek vücudunu parçalamaya başladı. Burnun ve kulaklarını kesmiş, onları süs diye boynuna asarak dolaşmaya başlamış, Mekke'ye dönünceye kadar da onları boynundan çıkarmamıştı. Aynı zamanda Hind, yüksek bir taşın üstüne çıkmış, avazı çıktığı kadar bağırarak yaptıklarını insanlara ilan ediyor, Bedir'in intikamını almış olmanın verdiği zafer sarhoşluğuyla kendilerini yüceltip göklere çıkarırken Müslümanları yerden yere vurmaya çalışıyordu. Onun o gün ağzının payını verecek de yine bir başka Hind olacaktı. Hind binti üsase de beri taraftan mukabelede bulunuyor ve daha nice Bedirler geleceğini ilan ederek Utbe'nin kızı Hind'in sesini kesmeye çalışıyordu. Durumdan efendisini de haberdar eden Vahşi, Mekke'ye döner dönmez de hürriyetine kavuşacaktı. Küçük gibi görünen büyük bir ihmalin nelere mal olduğunu herkes görüyordu. Belki de daha büyüklerini gelecekte yaşamamak için Allah Celle Celaluhu Resulünün etrafında böyle bir örneği bütün ümmeti Muhammed'e gösteriyor ve can alıcı bir noktaya dikkat çekiyordu. Zira muvaffakiyet Allah ve Resulüne mutlak itaatten geçiyordu. Şimdi ise herkes canını dişine takmış, Allah ve Resulü için her şeyini feda yarışına girmişti. Bir taraftan dağın eteklerine doğru çekilirken, diğer yandan da savaşın hakkını veren bu insanlar, her yönüyle samimi olduklarını fiilen göstermişlerdi. Bir kere daha ölümüne söz vermiş ve sonucu ne olursa olsun artık ondan, sallallahu aleyhi ve sellem ayrılmamaya and içmişlerdi. Aynı zamanda bu, Allah Resulü'nün, yeniden zimamı eline alması anlamına geliyordu. Okçular konusunda yaşanan acı tecrübe ve bazı insanların yaşadığı muvakkat kılıç bırakmanın beraberinde getirdiği sıkıntılar bertaraf edilmiş ve insanlığın emini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a yeniden hükmetmeye başlamıştı. Hezimet gibi görünen tabloyu zafere dönüştürmenin adıydı bu ve nebevi ferasetin sahibi Allah Resulü de Uhud'da muvaffakiyetle neticelenecek olan son tabloyu hazırlıyordu. Böyle bir samimiyete Allah'ın da ihsanları olacaktı ve sabahın erken saatlerinden bu yana kılıç sallayıp hayatını harp meydanına vakfeden bu insanlar üzerine Allah Celle Celaluhu Bedir'de olduğu gibi yine sekiğine indirecekti. Üzerlerine öyle tatlı bir uyku çöküvermişti ki Neredeyse ellerindeki kılıç yere düşüyordu ama onlar bunun farkına bile varamıyorlardı. Ebu Talha gibi insanlar eğilip düşen kılıçlarını tekrar alıyorlardı ama bu sekiğnenin tesiriyle kılıçların yeniden ellerinden düşmesine mani olamıyorlardı. Mesela düşman askerleri alt taraflarında olmasına rağmen Bişr İbni Beran'ın kılıcı elinden düşmüştü ama o... Üzerine çöken bu uyku halinden dolayı elindeki kılıcın yokluğunu bile fark edemiyordu. Adeta bu onca sıkıntının üzerine çekilen bir sünger gibiydi. Belli ki bir inayet söz konusuydu ve bu sıkıntılar da pek yakında son bulacaktı. Uhud meydanında imdada gelen melekler de vardı. Gerçi onlar savaşın başından bu yana burada bulunuyorlardı. Zira Allah Celle Celaluhu beş bin melekle ehli imanı destekleyeceğini vaat etmişti. Ancak bu Allah ve Resulüne itaat hassasiyetine bağlı bir husustu ve okçular tepesinde yaşananlar sonrasında emre itaatte istenilen ve beklenen tavır ortaya konulamayınca melekler geri çekilmiş ve onları kendi başlarına bırakmışlardı. O gün Saad İbni Ebi Vakkas, Uhud dağının eteklerine doğru çekilen Allah Resulü'nün sağ ve sol tarafında beyaz elbiseli iki meleğin Cibril ve Mikail'in savaştığını ve düşmanlardan gelebilecek tehlikelere karşı onu koruduğunu bizzat görmüştü. Zaten biraz önce Allah Resulü'nün verdiği okları atarken tanımadığı temiz simalı ve beyaz giysili bir gencin bu okları toplayıp geri getirdiğine de şahit olmuştu. O bu okları getirip sonra da At ey Eba İshak! diye seslenen bu genci bir daha da görememişti. İbni Kamiye'nin hamleleri sonucu şehit olan sancaktar Mus'ab İbni Umeyr'in görevini de bir melek üstlenmiş Hazreti Mus'ab'ın suretine girip Uhud'da Allah Resulü'nün sancağını dalgalandırıyordu. Bir aralık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''İleri hücum et ey Mus'ab'' diye seslenince... ...Efendimize doğru yönelen melek... ''Ben Mus'ab değilim'' diyecekti. Efendimizin seslenişine şahit olan Abdurrahman İbni Af... ...büyük bir taaccup içinde... ''Ya Resulallah'' diyecekti. ''Mus'ab daha önce öldürülüp şehit olmadı mı?'' ''Evet'' dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yerine bir melek... Onun adıyla Musab'ın vazifesini ifa ediyor. Nil Productions sundu.